Bu itibarla Resulullah sallallahu ta'ala aleyhi ve sellemin "İnne hadihi'l kulubet tasto kema tasto'l hadid" (Şüphesiz bu kalpler demir gibi paslanır) dedi. "Ve ma cilahuha?" (Ve "Qala tilavetul Kur'an ve kesretu zikrillah ve kesretu zikril maut" (Cilası demir paslandığı gibi kalpler de paslanır. Buyurması üzerine ashabtan bazıları "Cilası nedir ey Allah'ın Resulü?" Diye sormuşlar. Bunun üzerine, Kur'an'ı tilavet etmek, çokça Allah-u Teala'nın ismini anmak ve çokça ölümü hatırlamaktır diye buyurmakla kalbin cilalanmasına ve dirilişine yol göstermiştir. Nitekim hükema da, en üstün insan kalbinden şehveti çıkarandır. Zira şehvetini öldüren şeref ve haysiyetini diriltmiştir demişlerdir. Burada şehvetten maksat, her menfaati yalnız ve yalnız kendi nefsine tahsis etmek demektir. Yani egoizm. Ve bin netice nifak, gösteriş, riya yani küçük şirki hafiden kurtuluş a. Kur'an'ın tilavet edilmesi b. Kur'an'ın emirlerinin tutulması, yasaklarından sakınılması c. Allah Teala'nın isminin çokça söylenilmesi yahut salavat-ı şerifelerin okunması, d. Hak ve gerçek yoldan gitmeyi engelleyen, ne olursa olsun, kim olursa olsun, onların terk edilmesi, yani sözlerine kulak verilmemesi ve etkilenilmemesi. e. Ölümü göz önünde bulundurmak, yani ölüm rabıtası olmak üzere, beş hasletledir. Bu beş hasletle, kalpler cilalanıp dirilmiş olur. Tıpkı bir filiz, münbit bir araziye dikilip sulandığı zaman, ağaç haline geldiği, aşılanmasıyla güzel meyve verdiği gibi, bir kıvılcım kadar iman nuru kalbinde bulunan bir Müslümanın kalbi de, bu beş haslette sebat etmesi sebebiyle cilalanıp dirilir. Dirildikçe takva azığını toplar. Takva libasını giyer ki bu onun aşılanmasıdır, İstikamet yoluna girer. Ölümüyle hakiki hayata ulaşınca da semeresi olan tam sevabı alır. Kur'an hakimin ifadesiyle: "Olaik ala min ve olaikhumul muflihun". Onlar Rablerinden gelen tam bir hidayet üzerindedirler. Ve işte onlar umduklarına ulaşmış, korktuklarından kurtulmuş olanların ta kendileridir diye vasıflanır. Sufilerin imamları nezdinde hayat, nefs ve kalbin ilahi nurlarla nurlanması, masivadan temizlenmesi ve bu sayede Hak subhanehu ve teala'dan, onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den kemalatın kazanılmasıdır.